Sabahlar, sabahlar, Modern sabahlar başlıyor. Maceradolu'yu <gülüyor> <gülüyor> cuma sabahı sevgili sana seferler. Radyoların başındakilere günaydın diyelim. 9.09 oldu saatimiz. Böyle şeyler öyle kolay kolay olmaz. 9.09'da çünkü düşünün bugün 9.09. Bu, 9.09 saatimiz o. Tarihte 30 Mart, Mart nedir hangi ay? Üçüncü ay. Yani 30-0-3. 30 harise. 0 30, 03. 30, ya, 03. 9, 03 ve 30 03. Aslında bir bin sene kadar falan daha yaşayabilsek acayip esprili bir tarih var aklımda. <gülüyor> Alabilir miyiz Oktay? 30 0 Nasıl? Çok Çok güzel. iyi. Çok iyi. Ama nasıl yaşayacağız? Ben çocuklarıma bunu miras olarak bırakacağım. <gülüyor> ne? O, o tarihi. 30 3 33 tarihte esprilerle gelin küçük kabartenizin mezarıma yapın. Yaz bir şey diyeceğim bin seneden az kalmış ha. Ya hakikaten bin seneden az kaldı. Üçün e zorunda. zaman su gibi akıp gidiyor oktay dile kolay. Milenyum dediğim ne ki? Yani söyledi gün çabuk geçer. 9, 9 1 0. Ee seyirimiz de oldu. 3 <gülüyor> yaklaşık sonuç. <gülüyor> Bu hesap uzun. Eke kayacağız. <gülüyor> ben. <gülüyor> Traktör yazdım. R harbi joker. <gülüyor> Bakalım traktör. Evet böyle bir kelimemiz var. Traktör. Tarlaları sürmek için traktör kullanırız. Doğru. <gülüyor> ya dün biber gazından konuştuk biz. Fahir sen yoktun dün bilmezsin. Ee, bir özet geçelim sana. Evet. Ee, biber, gazı, biber gazı dedik. Valla içimize mi doğmuş nedir? Otluya kadar geldi biber gazı. Hakikaten ya. Haberin var mı ondan Evet. Ne yani, A1 kapısında. 1 kapısında e, öğrencilere e, biber gazı sıkıldı dün. Bayağı da olaylar oldu. Çok bir yerde görünmüyor fotoğraflar. Biraz aramak taramak lazım. E, ama ciddi fotoğraflar var. Yani ciddi şeyler yaşanmış. Hakikaten e, dün konuşmuştuk da Hı. ah dedim şuna bak. Yani nasıl dedi? Çünkü dün biz çevre olan şey zararından konuşmuştuk yani biber gazını, zaman, sadece evet. insanlara değil ee, ...başka canlılara da değil mi... ...bitki örtüsünü tahrip ediyor... Ee, ...değil mi yani onun da bir ya şey var... ...atmosferde ozon tabakasını denecek... Hmm, ...belki bunlar deney amaçlı falan yapılıyor da olabilir... ...türkiye biber gazında... ...kendi kendine yeten 3 ülkeden biri diyorlar... ...yoksa ee, biber gazını dışarıdan almıyoruz... dışarıdan almıyoruz... ...biber gazımızı kendimiz üretiyoruz... Ve alalım. dışarıya biber gazı, yani Türkiye bir bor zengini diyorlar, iki biber gazı biber zengini. Gözü. Dünyanın en büyük üç üreticisinden birisi. Biri Çin galiba hı hı. çocuklar, Türkiye'de ilk üçte. Diğer, iki... diğer demokratik ülkelerden düşünmek lazım biber gazı deyince çünkü. İngiltere falan hep onlar Her, çok zayıf. Çin ve Suriye falandır yani. Yani evet. Suriye'de biber gazı kuruluyor. Suriye, Suriye, esas Suriye demişler. Oğurdu mı? Esas Suriye demişler. Çünkü e, dün de yine açıklama geldi. Ee, akıllı olsunlar Suriye, Suriye'dekiler akıllı olsun Ne açıklama geldi öyle açıklama geldiğine göre yani bir şey, yani... biber gazınızı bitirmeyin biber yani. gazınızı bitirmeyin düzgün kılınca evet. ama biber gazı da yani çok tüketilmiyor mu ya, ya, evet ya görüyorum ben herkes çantasında <gülüyor> biber gazı taşıyor yani o kadınlar çantalarında hep biber gazı taşıyorlar ama bir gün döndü dolaştı işte doğayı tahrip ettiği ortaya çıktı biliyorsunuz Leodorant'ın da zararları ortaya çıktı sonradan biber da öyle olmasından korkuyoruz. O yüzden göstericilere çevreye karşı biraz duyarlıysanız lütfen polisimizi biber gazı kullanmak zorunda bırakmayın. bırakmayın. Çevre için yapın bunu. Yani en azından kendinizi düşünmüyorsanız bari çevreyi düşünün. Değil mi Oktay? Evet doğru. Hmm. Lütfen orantılı güç kullanmak için e, çabalayın. Çünkü orantısız güç deniyor orantılı güç ne nasıl başlarsa öyle devam eder e zaten oran yani. orantı değil sen bir... ona parmağını sallarsan ona olur o sana olur. biber gazlı atar atar sallamayacaksın sallamayacaksın, sallamayacaksın. bahtma beni neyse bunlar yavaş yavaş gergin konular neden çünkü bir biber gazı yok bir şey ne oldu biber gazı mı e, Türkiye'nin önemli biber gazı üreticilerinden <gülüyor> Orhan Bey geldiler şu anda <gülüyor> çok güzel oldu <gülüyor> neyse Otu Sanat Festivali devam ediyor ne kadar güzel ee, ne var bugünlerde bugün, bugün 30 Mart Ç Çel İstanbul var Çel ben İstanbul Çello dörtlüsü var ee, bugün 32 Türk Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan ondan sonra yarın e, geriye kalan geriye e, kalan şeyler var gösterimi <gülüyor> e, ve söylecisi var e, 20 Nisan'a kadar devam ediyor 20 Nisan'da ne var Ödenmezler diye bir tiyatro oyunu var. <gülüyor> 20 Nisan'da ne olabilir? Emrah Alıcı ve Ankara Müzisyenleri. Oh. Bu seneki sunucuları kim acaba? Ya? Allah Allah. He, kim, Allah, acaba Allah, Allah. Ya? kim olabilir Allah. ya? Çünkü bize bir zaman verdiler. Ondan sonra bizi pek beğenmedikleri için daha böyle ünlü isimlere yöneldiler. Ama bu sene kim olacak? Kim abi? bilmiyorum ki. Valla kimler kimler 7. oldu ya? 7. Yıl, yıl. Yıl. yıl çünkü bu sene önemli de bir yıl. Önemli de bir Biz birinki bir yılda galiba bir şey yapmıştık. Herhalde en önemli sunucuları bu yıla tutacaklar. Yani buradan çünkü 7. yıl evet. 7. Yani yıl önemli. Be, be, yani şimdi bir saniye bir, ama yani şey de yapmayalım yani şimdi sunucu olamayanlar vardır sanki en önemli sunucular. Onlar da bu kendilerine gibi bunu düşünün ya çıta... sunucuları da kırmayalım yani ya Hayır ama diyelim. çıta yüksek Oktay kusura bakmasın herkes kendini hedefini koyacak. Eğer bunu sunabiliyorsa sen yarın öbür gün Oscar'ı da sunarsın çok affedersin. Biz nasıl bozulmuyoruz biz sunmuyoruz evet. diye. Biz bu sunmadığımızda yani... buradan bir çift laf ettiğimiz oldu mu? Hiç bir hiç şey Bir bir gönül koyduk. Ha. Biraz, biraz bir daha üzüldük. gitmedik. Hayır, şey mi Hayır efendim biz para mı istiyoruz dedik. Bak çok özür dilerim. Biz efendim mal da gözümüz yok. Bizim zaten kendi kendimize yeten değil mi yağımızda kavrulduğumuz. Bugün cüzdanlarımızı çıkarsak şöyle ortaya koysak. <gülüyor> şöyle bir insanlar gıpta ile bakarlar. Gıpta gıpta. Markadır cüzdanlarımız. Markalarımızın hepsi. Yani, Ama cüzdanlarımızın hepsi. Var. Cüzdanlarımızın hepsi <gülüyor> mi markadır? Bir tek esprisi de odur zaten. <gülüyor> şöyle bir içine baktığımız zaman keşke içinde... Mark ya yakışır of, of tırnakçı ne of, yapayım o biliyorsun Mark sadece tek bir yerde tedavide. <gülüyor> San Francisco! <gülüyor> o da arka sokaklarında faaliyet. Evet, e, Emrah Alıcı ve Ankara Müzis Enliğinin 7. yıl sunucuları kimlermiş? İnternete bakabilme şansız <gülüyor> oldu mu? <gülüyor> İnternet Vallahi çok var. Metin Uca olmuştu bir ara. Mesela bir ara bir şey oldu. O Aziz Kedi mi oldu, ne evet, oldu? Aziz evet, evet. O da kimler geldi, kimler geçti ya o sahnelerde. Biz de olduk, canım, bu Tabii. kadar üzülme. Biz şey bir bayrak gelişini <gülüyor> başlattık. Biz bayrağı teslim ettik bizden izle. sonraki kimdir bizden sonrakiler? Ha, Aziz Kedi. Ha, Metin Uca. Ha. Bir isim daha ver. oldu. Yavuz Aydar. Bizden sonra her yıl biraz daha çıta yük, yükseldi. yükseldi. Yükseldi. Yükseldi. Bu sene kimmiş? Bu sene 7. yıl çok önemli. Bu sene daha da yükselmiş olması lazım çıtanın benim anladığım kadarıyla. Bakıyorum. <gülüyor> Bak bakayım. Aa, bakayım. Kim? Çıtayı düşürmüştüm. <gülüyor> Onlarla oynaya oynaya mahvettin bizi perişan ettin. Ha? Oynama çocuğum. Oynama Ama yavrum. Çok güzel, çok Mikserle güzel. oynamıyoruz. Ben, ben kaç kere dedim. Mikserle oynamayın bozacaksınız. Ben o disco DJ'lerini özeniyorum. Onlar habire oynuyorlar. Hayır halbuki radyo şeyinde yok. Bir kere ayarlanır tamam bitti. Bir daha dokunulmaz. Bir sabahleyin gelen açar. Akşam çıkan kapatır. Fazla açık bırakmıyor. Diye böyle bir mesela birinin baslarını kısayım falan istiyorum. Keşke. Neyse. Ankara Müzisyenleri konserinde çıta bu sene düşmüş sunucular yine biziz. Aaa Aa. e, Geç böyle mi söyleyeyim yani bu, bu, Hayır kıyafetim yok ayol vallahi. Yani fa bir dakika bir dakika. Fa fahir 20 Nisan zaten vakit var daha ya Bir kıyafet almamız lazım çocuklar He, Tamam anladım demek istedim Ben hemen buradan koşarak armadanın genel müdürüne gitmek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne bu rahatlık Fahir Eski olduğu için <gülüyor> Eski O bize bir kıyafet almış Eski bir iki hakkı vardır öyle Vardır yani. belki Böyle <gülüyor> <gülüyor> anlatırsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani eski sponsorlu soruyorsak. <gülüyor> değil mi? Eskisi, eskisi bu. Kimler vardı değil mi? Çocuklar eskisi sponsorlarımız isterseniz onları bir göz atalım şöyle bir. Hiçbir haksızlıkta Evet izleyelim sayıda. o zaman. Hadi bakalım. Evet, evet çok söyledin. hoş. Adeta bir film şeridi gibi evet, geçti. film şeridi gibi geçti. Tüm dinleyicilerimizi davet ediyoruz bu arada. Sunuculuğumuza, rock'ın rolculuğumuza. Ve ben geçen sefer oradan böyle bir şey çıkmıştım ya. Mahzun. Güzel güzel gitarları görmüştüm. Hı hı. Aa, sen de getir gitarlarını. Ondan sonra belki de... orada satarsın birilerini. <gülüyor> Çok güzel bu ya Biddle <gülüyor> John çok bunu bundan kullandı diye anlatırım. Yani eğer öyle, o tip bir şeyin varsa mesela Ekvator Büyükelçiliği'nin sunduğu Julio Almeyda'nın gitar resiteli var onu da götürebilirsin 11 Nisan'da. Ha, Julio Almeida. İşinir misiniz efendim? Ha, efendim. <gülüyor> <gülüyor> Neyla, son güne bırakma çünkü 20 Nisan'daki Emrah'ın alıcı ve Ankara Müzisyenleri bizim sunuculuğunu yapacağımız konser en son gün ya sanat festivalinin sonu. Kapanışlar. Satılmazsa ne olacak? Ne satılma? <gülüyor> o adamın elinde kalacak. Gitar, ben onu okuturum ya sen hiç merak etme şeye giderim ya olmadı. Saman pazarına. Tabii canım saplı enstrüman yerde kalmaz diye bir atasözü var. O muhakkak ki bir şekilde sahibini bulur. Sapla, Şeyden ırısın. ben korkuyorum şimdi biz ilk sunuculuğumuzu yaptığımızda. <gülüyor> evet, Kaç e, senesiydi ilgili o 3. Üçüncü miydi, bizim 4. seneydi öyle, öyle bir, şey. bir şey. En klas senesiydi işte bildiğim kadarıyla. 5-6. Ondan sonra gitmiş orada o gitarları görünce ben şunlardan bir tanesini ham hum, hum olup götürsem kimin ruhu duyar diye düşünüyorum. Sonra kendimi şey diye tuttum. Aman öyle bir şey yapmayayım. Seneye beni gene sunuculuğa çağırdıklarında bir köşeye çekerler. Hı, hesabını sorarlar. Ne oldu abi. siz geçen sene sunmuştunuz gibi bir gitar gitti yürüdü falan diye hmm. şey oluyor. Ama eğer böyle fasılalı oluyorsa bu sunuculuk seneye sunmama ihtimalimiz varsa ben oradan... Ya ben bir sözleşme imzalayalım bir... derim. Gidelim Emrehan Bey'e koyalım önüne boş kağıdı. Atın efendim imza diyelim. Veya biz imzamızı atıp boş kağıdı koyalım. Yok yok. Emran Bey'e imzalatalım. Atın diyelim imza. Boş kağıda imza attıralım. Attırmayalım mı Oktay? Yanlış Çok özür dilerim Fahir ama çok safsın yani. Boş yani imza kimseye boş kağıda imza attırmayacaksın abi bu devirde. Sen saf mısın ya? Abi işte en büyük kaybım saflığım. En büyük kaybım saflığım. Saf saf geldim. Saf gidiyorum. Yok yani ne, ne, ne diyeceğiz? Nasıl bir imza attıracağız? Adam adam resmen buradan açık açık ben, ben şöyle gitarlardan bir, bir tanesini ya alabilirim ya. diyor ya. Şöyle bir madde koyabiliriz. Konser etkinlik, etkinlik diyelim, etkinlik sonrasında enstrüman sayımı yapılmayacak, kayıp enstrümanlar sunuculardan sorulmayacak veya e, herhangi birinden sorulmayacak. Hatta şöyle söyleyeyim, kayıp, kayıp enstrümanlar ve kayıp cüzdanlar, <gülüyor> tarihte kayıp cüzdanlar bakıyor. Bizi, bizi de bağlıyor evet, çünkü, çünkü de sanatçıların parası kaybı, affedersiniz biz na, nerede? Bizim de cüzdanımız var. Kulis yok değil mi? Yok var Kuli, ama kulis. kulis kullanmıyor. Hayır. Biraz, ekip kalabalık olduğu için kulis kullanılmıyor. Kulis çünkü polisi diye bir şey var biliyorsunuz. Pek çok sanatçının <gülüyor> da... Kulis polisi. Pek Eskiden toplum polisleri Kuli... var değil. Hatırlarsınız kulis çocuklar. Kulis polisinde Niyazi abi var ya bizim. <gülüyor> pek çok sanatçının <gülüyor> ben e, şeyden aldıkları parayı ayakkabılarının içine koyduğunu ben biliyorum. Bir rock and roll gecesi olduğunda herkes çizmeyle gelecek. Çizmelerin içi. Oo. Düşün artık ne kadar çok para kazandıklarını. Çizmelere dolduruyorlar. Ama yani. bu Otto Burson' ...olacağı için... ...işte burs fonundan... ...itimali sanatçılara bir para verilmeyecek... ...ben de o zaman gitarı çalmışken şey derim... ...burs fonuna götürüyorum ben bunu diyeceğim... ...ha ya. bak o olur... ...tabii canım... ...siz efendim, efendim... ...burs fonuna... ...sonuçta da kim okuyacak... ...çocuklar okuyacak... ...çocuklar okuyacak... Ha, ...sanki ben aldım da gittim buradan... Şey ...o zaman yapayım. ben de davulu alırım ya... ...yani şöyle söyleyeyim... ...kesin değil... ...davulu alma ihtimalim var... Yani kaybolunca... Yalnız Bey'in davulu evet. olduğunu biliyorsun. E, mi? Mi? Hı hı. Hı hı. Ben buradan açık... Ben bu... söyleyeyim de yani. Sen de zilleri al, Fahir. Ben açık bundan tehditimi söylüyorum. Bağcıoğlu kardeşler, gitarlara dikkat etsin. Zaten kardeşler... Evet, bir, birinin bir aldığını değil Çalman neydi? lazım. Git abimden al, kardeşinden al. Hayret bir şey. Yani Yani ne? biraz paylaşmaktır rakın ol benim bildiğim kadarıyla. Ya eskiden onlar aynı odayı paylaşmıyorlar mıydı? Şimdi evet aynı, yalnız aynı, aynı ranzada yatmıyorlar. Yani geri tabii bunu sözleşmeye... Gitar kaybolursa benden sorulmayacak diye onu Bir kere sözleşme kesin koyacağım. Tabii kesin yani. koyalım onu. Bak ben de davul alayım. Faiz sen de güzel davul biraz... nasıl götüreceksin Oktay? Parça parça götüreceğim. Yani konserin başında mesela güzel de bir anda bir şey başta... kutusu var Oktay. İlk başta şey alırım. An ya yani trompeti alırım ilk başta. Trompet mi? Yani ha -ha. Gece'nin başında hemen eksikliği hissedilir o. Öyle mi? Tabii. Ama iki tane. O yani... zaman zillerden bir iki tanesini alırım yani ilk başta. Yani kadarıyla Emrah Bey elektronik davul kullanıyor. Ama ya yani. kolay taşıması daha <gülüyor> yani kolay. bizim daha evde taşıma. elektrik olmadığı için <gülüyor> kullanamaz mıyım? Yani o zilleri alırım ben de o zaman. Çünkü zaten zilleri. pek çok zil var. Ne zil zaten? Bir iki tanesini alsam parça parça götüreceğim. Ama şöyle diyeceksin. En son mesela en son. Efendim yurtlarda diyeceksin final zamanı çalışma, çalışıyor zilleri iptal ettirmek istediler dersin. Hı -hı. Ben bunları kaldırayım arkada bir yere saklayacağım diye sökersin. Ben de sunu, şeyden sunucu olarak Hı -hı. böyle espri bir şekilde efendim biliyorsunuz e, final zamanı o yüzden bu gece biraz zilsiz olacak <gülüyor> diye bir espriyle. Yalnız şunu, espriyi ben mi yazayım? Ben? Sen ben onu biraz mi? unutma çünkü zil unutulan zil bir yazın. espri gibi olacak esprisi. Unutulacak bir espri olabilir. Ben de taklitler ve fıkralar. Orada kafayı iyice bir şey yapmak lazım. Herkes Yalnız Ege şuna dikkat etmemiz lazım. Çok özledim Fahir. Hmm. Yani, senin taklitlerin üzerine konuşulur da. Ama hep sizin kendi planlarınız. Benim şu anda benim geleceğim söz konusu. Tamam hayır konuşacağız Sen seninle. Ben de çalmak istiyorsun onu söyle. Ben çalmak istiyorum. halk halka oyalamak istiyorum şey olmak Halkı için. Halkı değil de sahnedekileri, sahnedekileri oyalarsan çok makbule geçer bizim için. Halkı dilim onlardı zaten yani. Seyirciler değil özellikle de. <gülüyor> müzisyenleri <gülüyor> oyalarsan. Oyalamamız en evet. son dakikada hep beraber çıkıyor ya Ankara müzisyenleri. Evet işte. Orası bütün, pis. Orayı nasıl atlatacağız? Bir senin şeyden, hiç atlatma şansın yok. Yani, bir dakika beyler belim gitarla evet, falan. Evet Süleyman Bacu. Mesela ben Emrah'ın için mesela Sen en son o... şeyi bırakırım yine o. Hmm. En son cross'u bırakırım tamam, tamam. mı? Cross kalır orada. Yani yine bir orada bir ul sesi çıkar. Ha. Çünkü hepsini de götürmem <gülüyor> yani o kadar değil. <gülüyor> Gitarı tişörtünün içine sokuyor arkadan. Bir de kimse görmesin diye. Arka sırtına çıkıyor. Döndüğü zaman tef götüreceğiz. Tef. Ne tefi? Mesela orada Beyler benim gitarım var ya. Ne oldu? sana gitar yürü mu bu, Al bunu diye. Tefle tefle. Elimiz boş kalmasın falan diye. Emrah'ın Bey de bir tane tef. Söyle o zaman ben kurosunu son dakikaya bırakmayayım. Hiç bırakma bence. Beraber yüksek, yüksek yüksek tepelereyi söyleriz. Herkes onu sever zaten. <gülüyor> Sen de işte halkı oyalamış olur musun? Valla herkes severim. Üzle de bir eşarp. Oo. Annesinin Benim bir tanesini çok güzel oldu ya. hor görmesinler. Peki tabureyi alalım mı? Tabure mi? Davul taburesini. Davul, taburesini. Davul taburesi kalsın Oktay sende yani. Onda, ama yani bence... davulun da bir anlamı yok ya o tabure olmadan. Tabureyi de al. al. Al onu puf koyarız. Tabureyi de al neden biliyor musun? Neden? Çünkü orada davul gitmiş tabura durursa... Dikkat i̇nsanlar oraya şey oturur. der burada bir davul vardı hissi uyanır. Ama sen oraya puf koyarsan... Taburaya da alınırsa ne davul sanki... canım davul olsa taburası olur derim ben. Mesela benim Aslında... de cevabım hazır. Ya sen çok güzel şey yaptın ya. Yani çok güzel sarıldın Ege ya. Ya gitarı aldın ya sen. Evet. Süleyman Bağcıoğlu oldu. olmazsa ortamda hiçbir Hı -hı. sorunun yok senin. Zaten ekip Aa, kalabalık. kaçırma noktasına mı dedin? Kaçırma değil bir şekilde orada Arkada oyalayalım. Oyalama taktiği. Kaçırma yok kaçırmayı nasıl yapacağız? Tamam yani... onları ben oyalarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam o zaman e, öyle bir şey ama ben nasıl yapacağım şimdi Emre Hanım alacağı bir şekilde arkada oyalarsak sahnede olmadığı belli olacak ya. Çocuklar. Mikrofon açık. Gelen bahsedin. Ay bunu yapmasaydım nasıl içimde kalırdı. Ne o ben anlamadım ne yaptığını. Ay içimde patlattım zaten de bir kısmı dışarı şey oldu böyle ee, püskürdü gitti. Üflemeli çalgı var mı Ankara Müzisyenler? Ankara Müzisyenler illaki vardır ya. Varsa şey istersen onlardan al. Klavye varsa bak Fahir klavyeden şey yapabilirsin. Katlamalı klavye varsa alırım. <gülüyor> yani rula yaptığımız var ya şöyle. O bizim bir arkadaş. Çalmak için değil mi? He. Çalmak gece ya bu rahat Neye, neye klavye süresi, klavyesi diyorum ben. Dırırırt alıyorsun böyle. Katlamalı klavye. Ya böyle gördüğün örtü gibi de. Fırırt açıyorsun, fırırt kapatıyorsun. Hatta onu sırtıma sürer giderim ya. Çünkü sonuçta. <gülüyor> Sırtına klavye süren adam yakalandı diye kaç, haber oluruz. Kaç faktör? 21 Nisan'da. 20 Nisan'da konser, <gülüyor> 21 Nisan'da gazete haberi. Bu ikisinin net de ne? duruşu bu adımı anlamadık diye seni gösterirler Fahir. Niye? Niye sırtına kadar da... adam <gülüyor> Gitarını da bunu sırtına sürdürdüm ya <gülüyor> Neyse bir şey çalınmasını hep o şekilde düşünüyor Sırta götürülüyor değil Sırta mi? Sırtta götürülüyor Mantıklı abi. Evet, abi evet dedik de yani bir 25-26-20 Evet 20 Nisan'a kadar haince planlarımız devam edecek sevgili dinleyiciler Esasın en büyük şerefsizliği de tanıdık <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Evet sevgili dinleyiciler, espriler şakalar tabii ki çok güzel ama biraz da yayıncılık dedik. Buyursunlar efendim neler oluyor neler karşılıklı artık <gülüyor> bak ya Allah izgın ha. Sence bir şey söyleyeceğim mi Evet. Sence Oktay güzel bir isim değil mi? Oktay Dur. çok güzel bir isim. Bir dakika bir neden? daha sonra. Bir çünkü neden biliyor musun? Çünkü o ile yani. başlıyor çünkü. <gülüyor> o. Yani güzel bir isim değil mi? Senin Oktay fikirlen. ne demek? Ok gibi giden Tay mı demek? Ya birazcık ee, şey anlamında ben onu senelerce tayin üstünde o ok kata yiğit genç diyebildim. Ama eğerse hiç neymiş ne demekmiş ya biraz sinirli anlamında galiba ya öyle bir olumsuz bir anlamı Kişilik var olarak sandalye yani. <gülüyor> Evet, Gidelim. öyle de diyebilir ya da ağzı burnunu dağıtan anlamında da olabilir dikkat edin <gülüyor> <gülüyor> Oktay Dinbirci'den sert açıklamalar <gülüyor> <gülüyor> ee, e, teşekkür ederim öncelikle evet, serbest kürsü köşemize hoş geldiniz sevgili dinleyiciler şimdi herkes birer anısını anlatsın madem ki bugün yayıncılık diye tutturduk ben Zeppelin Hanım'ı anlatmak istiyorum dinleyicilerimizden birine Salvador Dali sergisi vereceğiz bugün aa öyle mi? tabi ki dinleyicilerimizden birine Salvador Dali sergisi iki kişi gidecekler birbirlerine çünkü sergiye iki kişi gitmek lazım ki şey olsun ne güzel değil mi? evet ben de yani, tabi paylaştıkça güzelleşir bazı şeyler onlardan birisi de Salvador Dali sergisi bugün Salvador Dali'yi konuşacağız Sergiye tek gitmiş olan sensin Fahir evet. o yüzden. Öncelikle kalemi bırakarak bize anlatır mısınız Fahir Bey? Ne, kalemsiz mi anlatayım? Kalemsi anla anlatırsanız <gülüyor> çok memnun oluruz. Tam size konsantre oluyoruz. Ya oluruz. güzel gerçekten güzel. Cennet, cehennem, Araf yani hepsi bir araya gelmiş. Adeta bir bütün. Yani hiç ayrı ayrı değil de bir bütün gibi yani. Sen hangisini söyleyeyim. sevdin en çok? Ben mi? Arafı sevdim ben. Hmm. İsminden dolayı da olabilir etkileniyorum çünkü. Araf. Ama mesela cennet diyorsun tamam bir işte cehennem diyorsun bir de işte o Dalinin gözüyle cennet cehennem falan filan daha değişik yani şöyle cehennem kavramı da Ben Paris'te hiç bildiğimiz hiçbir şey yoktu Nasıl bildiğimiz? Valla yani bir de taş baskılar vardı satılık <gülüyor> taş baskı o yüzden şey ne derler, <gülüyor> e, taş bas diye geçer zaten sergi, o serginin seyyar hali ise o serginin seyyar hali olur mu canım yok esas Hepsi... bildiğimiz, bildiğimiz sağda durdurilerisi hani böyle böyle bakıyorsun da yandan bakınca orada meğer filin kulağı şeymiş ya, bu, ya onlar bu, var mı? yok konsept şeyi var işte bu e, anlattılar da unuttum tabi şimdi aklımdan çıktı geçmiş gün geçen haftaydı gerçi herhalde açılışı. Hı hı. Ee, şimdi orada şu şekil bir şeyler vardı. Bir bunu çok sevdiği bir hanımı var. Hı hı. Hatta o adı adını unuttum. G ile başlar. Adını baş... bilene hemen verelim. Adını. evet o hanımı. Hanı G... Hanımı Hanım ona da bir şeyler söylüyor. <gülüyor> <Sen alınır dediğim> Ama Ama hangi hanımı Bir Hanım. sürü hanımı olduğunu. Bir sürü hanımı G ile başlayan. G ile hanımı. Ona, ona en çok ilham veren hanımı. Mı? En çok ona ilham doğru veren mi? hanımı. Öyle desek doğru. Ve o hep bu e, resimlerinin konumuz... ne olarak simgeleniyor? Eee. Sembol olarak ne kullanılıyor o hanımı için? Ama Sen. şimdi tek soru soralım. Telefonumuz 210-30-30. Adı G ile başlayan en çok ilham veren hanım mı? Sen de o sırada tükenmez kalemi Benim. bırakıp yazsana Fahir. E çıt çıt çıt yapıyorsun şey oluyorum ben. <gülüyor> Fahir şu anda bilmiyor da dinleyicimi söyleyince hatırlayacak. Evet hatırlayacağım ben yani ben de öyle hatırlayacağım. Hmm. G ile başlayan Sağoludur Dalinin hanımının adı neymişti? Ha. E o hanımını o bütün resimlerini koyuyor sembolü semboli sembollerle hem de ne olarak koyuyor bir kelebek Ay. Ay, çok hoş çocuklar çok yani hoş o zaman hanımının adı neymişte kelebek nuru olamaz <gülüyor> kadarıyla neymiş öğrenelim hemen günaydın efendim e, günaydın merhaba sultanım sultanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gala. Şu anda galiba. Bir saniye. bir saniye. Gala'dan önce. Sultan Hanım dediniz ya. Sultan Hanım'la ilgili <gülüyor> yapılması genel... gereken bir... E... espri var onu şey yapmamız lazım. Şey evet onu yapmamız Skeci. lazım. <gülüyor> Buyurun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi bir şenervşan temsili. Siz ne diyorsunuz? Biz de <gülüyor> koro, koro halinde şenervşan tiplemesi <gülüyor> yapabiliriz. Gala Hanım. Evet, <gülüyor> o <da> güzel. Gala <gülüyor> Hanım'ı ekledik <gülüyor> isteye. Siz biliyor musunuz bu hikayeyi biraz? Bize anlatsanız ya. Sultanım. Ee hayır, Gala hikayesi Galanın hikayesi. Galanın hikayesi. Gala şey Pablo Neruda'nın eski karısı. Onu evet. ve e, Dalile büyük bir aşk yaşıyorlar. Hı hı. Dali de e, Pablo Neruda'nın çok sevdiği bir arkadaşı. Sonra işte onlar birlikte oluyorlar öyle. İspanya'da e takılıyorlar. Hatta Pablo Neruda e, şey şiirini, arkadaşımın aşkının şiirini soyaramıyor. <gülüyor> Bunu Herhalde onun Pablo Neruda'nın çıkardığı söyleniyor zaten. Şimdi <gülüyor> arkadaşım ee, Hayır, arkadaşım Leonardo Da Vinci bu da Gala diye. <gülüyor> Tam o zaman anlaşılmamış yani Neruda'nın bu esprisi. O dönemde komik diye. Eserleri dönemde. Bu dönem evet, bu dönemde. Dönem. kadar gelmiş. Peki çok teşekkür ediyoruz Sultan'ım. Ben Gitmiş miydiniz sergiye? İstanbul'da Saklı Sabancı Müzesi'nde gitmiştim. 2-3 sene önce gelmişti. Ama buradaki... ee, Burada da belki başka eserleri vardır. Bir daha bir tek evet. tekrar edin Sultan Hanım. Size davetiye veriyoruz. İzler modernde şu sıralarda Hı. gezilebiliyor. Evet. Ee, davetinize ulaştırıyoruz size. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Tekrar araması gidelim. gerekiyor mu bizim Sultan'ın. Tekrar araması gerekiyor mu? Yoksa herhalde ismi olacaktır Gerek tahmin. Yok. <gülüyor> Gerek yok. Tamam. Gerek yok oraya. Ulaşacağız. Gidelim. Tamam. tamam. Herkes biliyor <gülüyor> Teşekkürler o şükür. Benden başka herkes Ben Pablo Neruda'nın da Galayla tanıştığı dönemde yazdığı bir şiiri hatırladım şimdi bu e, ne yazdı? Hep defterimde. Bu gala, daşlı gala, yollu cưngılı... gaşlı gala diye. Benim de aklımda bir şey var ama <gülüyor> onu ben söyleyemem. Söyleyem. Yayından sonra söyleyeceğim size. <gülüyor> <gülüyor> Yine Pablo Neruda'nın yazdığı bir... Sen şey de Pablo yapsam, Neruda nasıl biliyorsunuz değil mi? Fır fır <gülüyor> Güzel çalışması var o, Yani Dali sergisine davetiye veriyoruz. Daha çok Nerud neruda, neruda, neruda dedik ya. Neruda. Yani valla esas Dali fır şu anda. Ama yani sen onu Pablo Neruda'nın eşini al sen. Şeyinde ayır kocasını. Yani yani. O büyük aşk yaşıyoruz. Neler neler. Ben de de hikayeler neler neler. Ben anlatayım içerisinde tenefüste. Oh oh oh oh oh oh Kulaklarınıza inanamayacaksınız beyler. <gülüyor> Pas. Fahir <gülüyor> çok merak ettik. Hakikaten <gülüyor> bu hikayeler neymiş? Sevgili biz bir dinleyelim sonra size de aktarırız. Zaten reklam zamanı geldi. Reklamlardan hemen sonra daha da yenilenmiş, tazelenmiş bir şekilde karşınızda olacağız. Ağır. Oh, Piş. Kaçkımı. Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis En ne Run, run, run, run, run, run, Ofis kaç günü, kaçkını hafta içi her gün saat 10'da Radyo Ötüde O Sabahlar a Radyo Tüzesinin sevgili dinleyiciler Modern sabahlarda büyük bir ayıba imza atıldı. Yani her sabah düşünüyoruz daha ne ayıp edebiliriz falan diye tehip bir adım geride kaldığımızı fark ederek o adımı da atıyoruz. Evet e, Pablo Neruda'yı mezarında fır fır, fır döndürmemize sebep olan e, işaret fişeğine dinleyicimiz Sultan Hanım atmıştık e, çaktı, çaktı. Onun masum hatasının üstüne eşşek gibi giderek biz. Ee, olayı bambaşka bir boyuta taşıdık. Gala, yani Dalin'in eşi. Gala, Baldoni Erudanın değil, Paul Eluard'ın ee, eşiydi, eski eşiydi. Evet, Paul Eluard'tan ayrıldı ayrılmıştı dal işini tabii geçmiş gün olayları Pol, ben. Paul Elliott hatırlatmasını yapan öncelikle Panar'a bir teşekkür edelim. Panar Hanım bizi e, bu konuda düzeltti. E, ve e, bizle beraber söyledi. Sultan Hanım'ı da düzeltti. Sultan Hanım'ı da düzeltti. Ya yanlış kişiyi de fır fır fır fır, fır Dön. olduk. E, demek ki dikkat edeceksin. Kimi döndürebileceğine dikkat edeceksin. Yanlış kişileri döndürmeyeceksin. Ama şöyle bir durum var. Paul Elliott e, hakkında biraz ilişkiler hakkında ben bahsetmek istiyorum. Lütfen birazcık de Paul el ağırdı, dön, döndürelim derim. Dönderelim. Asıl adı Eugene Grindel. Eugene mi? Fransız şair. Oh. Bu e, e, gerçeküstü akımının kurucularından. Ve birkaç şarkısının söz yazarı bilmezler. <gülüyor> La Passon Passon değil mi? Onun eseri değil miydi? En önemli eserler. En yani. önemli eserler. 17 yaşında Helena Dimitrievna Diakonova'ya rastlıyor ve aşık oluyor. Kimdir bu hanımefendi? Gala. Gala. Bravo. Namıdeğer Gala. Nerede rastlıyor? Davos'ta. Davos'ta. Davos'ta. Ne yaparken i̇şte esas en acıklı tarafı da o. Ne tam, yaparken? Tam şair olduğundan verem olmuş. Hay, gala hanım da verem olmuş. İkisi de... Davos'ta senatoryumdayken senatoryumdayken. Orada evet. tanışmışlar senatoryumda. Daha sonra bunlar ayrıldıktan sonra Paul var bir daha gitmiş o şeye senatoryuma. Tam aşkından verem olan klasik şair Hayatı yaşamış. Ay. 1917 yılında evlenmişler. Evlenmişler. Öncelikle yürütememişler. 1918'de bir kızları olmuş. Sesil. Sesil. <gülüyor> Ondan sonra ama 1929'da e, Galay'la Salva Dradali'nin karşılaşması birliktelerinin sonu olmuş. Yani kaba bir hesapla e, 10 sene, sene kadar mutlu bir beraberlikten sonra. O Sesil daha küçücüktü canım. Canım çok tatlı bir kızdı. 3 sene sürmüş yalnız ayrılmaları. Evet Bu, biraz. O dönem çünkü şey. 1932'de tam tabii şey yok. Nasıl? Tam emin misin demişler? Eminim demiş. 1932'de birbirlerinden kesin olarak ayrılmışlar ama bu sefer kesin demişler. Ayrılık aşkları, ayrılıklarına rağmen, kalem tükenmez kalemlere rağmen <gülüyor> yıllarca sürmüş fair. Devam tamam bıraktım. Ondan sonra çünkü o dönem çok tükenmez şeyler falan daha yeni sonra Paul Eluard mektuplarında taparcasını sevdiği galasına aşkını anlatmaya çalışırken yazısının sonunda bir yerde de dostum Dali'ye de selam söyle diye yazmış Türkçe olarak. Dostum Dali mi diyormuş ona? Pek çok farklı <gülüyor> açıdan ele aldık, bol <gülüyor> el vardı. Yani burada Ve ondan sonra bir daha mı verem oluyor adam? İkinci veremi de o ayrılık arkadaş var. bu verem vırt sırıt vırt sırıt herhalde değil mi? Nükseden bir şey değil Ama ki bu. biraz ince hastalık dediğimiz şey, şair hastalığı dediğimiz tamam. şey, biraz aşk üzüntü var, Bak, üzüntü var. Ondan sonra şairlik var. E gala var. Gerçek üstü akımını ben buldum. Ekmeğini bu herif yiyor diye de ayrıca bir sinir de var herhalde. Dali Gala'nın portresini yaparken e, hala e, Paul Eluart'la berabermiş Gala. Ve hmm. de o portreyi de az önce gördük. Orada Oraları buraları görünüyor yani. İşha uylanır. Ama şöyle demiş Paul Eluart ne demiş? E, bitirdiği zaman resmi bitirdiği zaman Gala zaten Dali'ye aitti demiş. He. Vay be. Zaten o görünüyor resimde çok Çocuklar, net Çocuklar içim görüyor. hun oldu vallahi içim hun oldu içim hoğun oldu. <gülüyor> vallahi billahi yüreğime ağır ağır taşları bastırdılar. 100 yıllık yani. bir magazin programımızı da <gülüyor> tamamlamış olduk. Yüzyıllık yıllık Ama magazin. çok güzelmiş ya böyle biz tarihte... Anlatayım mı daha? Anlatsana biraz anlarsın doktor ya. böyle güzel şeylerden bahset bize yani değil mi? Çok enteresan değil mi çocuklar? Sizin ee... de ilginizi çekmiyor mu? Ondan sonra... Söyle çünkü bize şey diyorlardı. Hep magazin veriyorsunuz hiç sanat. Alsanız al işte hem sanat hem magazin. Sonra çok şey yapmış. Çok, çok demiş gel demiş geri dön beraber olalım demiş. Paola Luart galaya. Gala ne demiş? Dönmem demiş. Dönemem mi demiş? dönmem dönemem demiş. Ondan sonra da... Zaten döndüremedim'in ilk şeyleri de orada çıkmış. Döndüremedim, dön diyemedim diyerek bir şekilde... Halleşmişler. Ee, Paul Eluard e, meşhur şiiri Liberte yani özgürlük diye biliyoruz aslında hmm, Paul Eluard. Evet, Yıllarca evet. Zulfili varın söylediği e, onun sesinden duymaya alıştığımız e, eserin sahibi Paul Eluard. Sonra dışından, bir daha evleniyor ama. Bir daha evleniyor mu? Evleniyor. Ve de bu sefer kim eşi... evleniyor? Paul Eluard Paul, Paul Eluard. Kim ee evleniyor? Hayatım. Nuş mu Nuş mu öyle bir hanımefendiyle? O da erkenden ölüyor. Allahım ya nedir bu Paul Eluard daha, Ondan sonra bir daha evleniyor sonra en son son. En Aynen. son demiş ya bir daha bak birinize bir ayrılır ölürse vallahi bak demiş bozuşur. 1949'da. Maşallah. Dominik hanımla. Dominik Dominik hanımla. Hanım Aa bak ne güzel ben ben sana çok mutlu şey yapmıştır hayatının kalanında. Dominik hanımla aradığı mutluluğu bulmuştur. Sen Dominik ismi sempatik geldiği için Dominik non Dominik, <gülüyor> Dominik diye evde dolaştın. <gülüyor> Valla evcimen ben bir kadın böyle şey adama da bakmıştır çünkü paloylü vızır vızır sadece şeyden değil bakımsızlıktan yiyinç hep dışarıda yiyor. Pis pis şeyleri yiyor. Şarap. Ee, her akşam şarap. Her akşam şarap. Ya bir ev yemeği yesin. Dominik Hanım gerçekten o sıhhatine o kavuşturdu. Eski haline Domini bak... Be... Dominik'i anlamış olabiliyor <gülüyor> musun? Hayır, hayır. <gülüyor> Güzelmiş. Ağzını ağzına besliyormuş börekleri. Ya yok, o kadında var bir şey yani. Hangi kadında ya? Dominik, Dominik Hanım'da. Mesela eski mesela bu gala ile evliliği zamanda falan... ...Beti Benzip, sapsarı, kireç gibi bir yüz... ...aman efendim o içinin şeyi zaten yüzüne vurmuş falan filan. Doğru. Ama Dominik Hanım'daki son zamanlarının fotoğraflarına Çok bak... Maşallah, Nur topu gibi. Maşallah. Kalp krizinde ölmüş ya. Biraz da sağ ama hayatında... o da çünkü kadın sürekli kuyruk yağ koyuyormuş şey, yemek. <gülüyor> <gülüyor> Lezzet kalsın. Ya vakfukebir. <gülüyor> Çok yağlı yemekten. Oktay Demirci hiç cevap vermedi vakfukebire. Vakfukebir tereyağı dediniz değil mi? Tereyağı <gülüyor> dememiştik sen tereyağı diyerek tamamladın. <gülüyor> ee, biraz da e, acıkta ne ver. Acıkta da Salvador Dali'den bahsedeceğiz. Haftaya da bir tane bir şey seçelim. Haftaya da şey yapalım ya. Neruda'dan bahsedelim. Neruda'dan bahsedelim. Evet yani. Neruda'dan bu hafta yeterince bahsettik ya. Yalan yanlış Yalan olsa ya. bahsettik. Yalan i̇şte ya. haftaya doğru. Özür niyeti. Özür niyetine bir tekrar şey programı yapalım. Sevgili dinleyiciler. Dali'ye sormuşlar. Dali'ye sormuşlar. Daliye sormuşlar. Neden ensen ne <gülüyor> sormuş <gülüyor> <olabilirler? gülüyor> kalın diye. Ne sormuş olabilirler? Neden ensen kalın diye. Bırıkları diyor. niye böyle böyle kıvırık kıvırık yapıyorsunuz? Hayır diyor. değil. Ne diye? Hiç utanmadın mı? Beni? Tahmin edin ya. Mesela benim de... Neyle ilgili sormuş Boynun niye eridi? Mesela benim de akıma gelen şey o değil ama değil. Ha. Neye sormuş olabilir ne Dali'ye? Bıyıklar niye böyle? N değil. Ne, ne kadar? E kaç para var? Cebinde kaç para var diye mi? Öyle mi demişler? Bu resim... Ha şunu demişler. Ya da olarak. siz Dali'yi Dali karşınızda görseniz ne ha. sorarsınız ha. ya? Oradan ben düşünün. Ben şöyle sorayım. Bu resimleri kaça mal ediyorsunuz? Yani... Esas maliyeti nedir size yani? Tamam. Bak Eylül'ün soracağı soru net. Boyasıyla, çerçevesiyle yani... tam testi, anahtar testin bir resim kaça çıkıyor diye sorarız. Salvador Dalı değildi mesela. Hı -hı. Rahmi Koç'a da aynı soruyu soran bir adam. Adamın Joker sorusu bu. Anladım. Ben de <gülüyor> senin Fahir. <gülüyor> <Hayır>. ben... Have <gülüyor> you ever ever wrote? Fahir sorun gramer olarak altalı. <gülüyor> bir daha söyle. Have you ever have you ever ever wrote? Live Abroad olacaktı live Liv'i unuttum ama ya Biri sürekli aynı soruyu soruyor <gülüyor> Diğeri hatalı soru soruyor Hatalı e, olmasına rağmen aynı soruyu sormakta da ısrar ediyor <gülüyor> Halbuki ne sorulacak Sorulmuş zamanında, zamanında Nasıl iyi bir ressam olunur dayı denmiş Dayı mı? <gülüyor> dayı denmiş <gülüyor> <gülüyor> yeğen. yeğen diye mi konuşuyor? Yeğen Böyle... Dayı diye vardır ya var Yeğeni yok mu bak bu küpede ya Fillerin kafasına kuyuyu koyacaksın yeğen mi demiş ee, nasıl iyi bir ressam? Ne demiş Dali? Cevabı yapıştırmış. Yavaş yavaş. Arkadaş demiş bende de cevap bitmez. İyi bir ressam olmak çok kolaydır demiş. İki şartı vardır. Bir. Birincisi İspanyol olmanız gerekir. İki. İkincisi adınızın Salvador Dali olması gerekir demiş. Orada herkes Allah. Yaptı yerlere gül Allah gül. Hiçbir şey öğrenemedik bu cevaptan. Bu cevaptan öğrendik aslında. Ne öğrendik yani? Bize bunu mu soracaklar yani... Burada zaten soru bazen e, e, sorular cevaplardan daha kıymetlidir. Bu da öyle bir şey. Öyle düşün yani. O yüzden... <gülüyor> ne kadar e, daha kıymetlidir yani? <gülüyor> 3-5 lira daha kıymetlidir. Öyle söyleyeyim. Evet haftayı kapatıyoruz beyler. Haftayı kapatıyoruz. Bitti mi? Bitti bitiyor. O zaman bitirelim yani daha fazla mücadele, daha mücadele etmemiz yok. Etmemiz, evet. Bu sabah tekrar tekrar başlayıp yarıda kestiğimiz bir şarkı ile bitirelim. Bir de Silo'ya ayıp etmeyelim sabah sabah. Yarın tekrar bölümlerimizle karşınızdayız Pazartesi sabahında da yepyeni bir haftanın başında sizlerle buluşacağız. Günler ısınmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hafta sonu güneşli günler bizi bekliyor. Planlarınızı ona göre yapın. Çok üşümemeye çalışın çünkü gece yarıları genel sıfırın altına düşüyor sıcaklık. Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Ya buna merhaba. Beliple birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle geleceksin. Sayenizde bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim konuşuruz. <gülüyor> konuşturmayı başardınız yani. Ben çok iyi bağlı. <gülüyor> haftaya Paydos, Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla her cuma saat 19'da Radyo Tübe. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten... Modern Sabahlar Soner Soner <gülüyor>